Bir şeye ulaşmak için diğerinin terki gerekir. Niyet, bir şeyi kastetmek, eşit amaçlamak ve yapmaya yahut terk etmeye kesin karar vermektir. Ehemmiyetli olan şey, kulun terki yahut yapması değil, bilakis yapmakta ve yahut terk etmekte kesin azim bağlaması ve karar vermesidir. İş, şer'i şer'if buna niyet ismini vermiştir. Ve sevabın tahsili yahut amelin sıhhati eşit doğruluğu için de muteber saymıştır. Nitekim herhangi bir ibadetin kabul olunması yahut reddedilmesi aynı ibadetin niyetine bağlanmaktadır. Ümmet ulemasının ittifakıyla yararlı niyeti olmayanın sevabı yoktur. Bunun için Fudail bin İyaz rahimahullahu teala niyeti olmayanın ameli yoktur. ''Hak Subhanehu ve Teala'nın rızasını talep etmeyen kimsenin de mükafatı yoktur.'' demiştir. Bir takım ulema, ''Niyet, kalbin kesin azmetmesi, programlanan işin yapılmasına kesin karar verilmesidir.'' dedilerse de, İmam Teyyimi rahimahullahu teala niyeti, ''Kalbin yani sinir sistemlerinin fiilin yapılışına yöneltilmesidir.'' diye tarif etti. Bunu daha izahlı olarak İmam Müfessir Beydavi rahimahullahu ta'ala şöyle tarif etti. Hali hazırda yahut ilerideki zararın def'inin amaçlanması yahut bir faidenin celbedilmesinin amaçlanması sebebiyle niyet, amaca muvafık sinir sistemlerinin fiile yöneltilmesidir. Diğer ifadeyle niyet, Hak Subhanahu ve te'alanın hükmünün yerine getirilmesi, ve rızasının talep edilmesi amaçlanmış olduğu halde emredilen fiile iradenin yöneltilmesidir. En doğrusu da budur. Şer'î şerif, azim bağlayarak iradenin fiile yöneltilmesini nazarı itibara almıştır demek oluyor. Hadisi şerifte, ''Envela her bir amelin aynı amelin niyeti sebebiyle suretlenip husul ve sıhhat bulacağı beyan edilerek, ''İnneme'l-e'malu bin niyâti'' ve inma l k l mre ile Allah ve ile Rasulu ile Allah ve ile Rasulu vman k her bir amel aynı amelin niyeti sebebiyle suretlenir ve husul bulur ve ancak kişiye niyet ettiğinin karşılığı vardır. Binaen aley Maksat ve amaç bakımından kimin hicreti Allah'a ve O'nun Resulüne olursa, rızasını kazanmak bakımından da O'nun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Kimin hicreti de değersiz dünyayı ele geçirmeye olursa, yahut da kendisiyle evleneceği bir kadına olursa, şüphesiz O'nun da hicreti kendisine hicret ettiği, eşit yöneldiği şeyedir buyurulmaktadır. Yani, Edindiği maksada ulaşsın ulaşmasın sonuç itibarıyla maksadına göre mükafatlanır yahut da cezalanır demektir. Şüphesiz insanı harekete sevk eden şeyin adı amaçtır. Hareketin sebebi amaç olunca amaç da Allah ve onun resulünün rızasının kazanılması olduğuna göre bir yeri terk edip diğer yere sefer etmek için harekete başlamak anında sonuç itibarıyla amacın mükafat Yahut cezası gerçekleşmiş olur. Mesela kişi, bulunduğu küfür yurdunu, inanmış olduğu bozuk itikadı, alışkanlık haline getirmiş olduğu kötü ahlakı terk etmesiyle, amaçladığı, varacağı İslam diyarındaki refahı, imanın, güzel ahlakın sevabını kazanmış olur. Bu itibarla ayet-i kerimede, وَاَلْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى İnsana kast ve çalıştığı şeyden başkası yoktur ve hiç şüphesiz çalışmasının semeresi de görülecektir, diye buyrulmaktadır. Şu kadar ki amaçlanan şerrin işlenmemesinde cezayı Allah Teala fazl-ı kereminden kaldırmıştır. Kötü ahlakı, eşit kötü alışkanlıkları bırakmaksızın güzel ahlaka bürünmenin, küfrü, şirki bırakmaksızın tevhid ve imana ulaşmanın, fıskı yani Allah Teala'nın emrinden çıkmayı bırakmaksızın ibadete sarılmanın, yasaklarının işlenmesini bırakmaksızın itaatin, eşit, içtenlikle boyun eğmenin gerçekleşmesi imkansız olduğuna göre, öncelikle kalben ve ruhen mümin, azim ve niyetle hicrete başlar. Bundan böyle Müslüman bir kimseye gereken vazifelerden biri de öncelikle hayırlı işleri yapmaya niyet etmesi, eşit amaçlamasıdır. Nitekim hadisi i şerifin ve innamâ likulli imri'in mâ nava ve ancak kişiye niyet ettiğinin karşılığı vardır cümlesinin devamında femen kenet hicratuhu ilallahi ve ilâ rasûlihi fehicratuhu ilallahi ve ilâ rasûlihi binaen aleyh Maksat ve amaç bakımından kimin hicreti Allah'a ve O'nun Resulüne olursa, rızasını kazanmak bakımından da O'nun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Yani Allah-u Teala O'nun sevabını verecektir, diye tafsil ve izah buyurulmuştur. Kimin hicreti Allah'a ve O'nun Resulüne olursa, şüphesiz O'nun hicreti Allah'a ve O'nun Resulüne'dir. Yani her halükarda amaçladığı, Allah'ın ve O'nun Rasulünün rızasını kazanmıştır demektir. Böylece başlangıçta kimin hicreti, eşit hareketi ve niyeti, dünyevi bir kazanç olursa, amma hoşlukla, amma zorlukla amaçladığı dünya kazancına ulaşacaktır. Kimin de amaç ve hareketi bir kadınla evlenmesi olursa, şüphesiz o da maksadına ulaşacaktır, demek oluyor. Böylece kalbi ve bedeni olmak üzere, İki hicret konu edilmiş oluyor. İnsanın olaydan haberdar olması, ya tabii olarak hisle, yahut meleğin kalbe ilka etmesiyle, yahut şeytanın kalbe fısıltı yapması, yani vesvese vermesiyledir. Hisse gelince, his, eşit etkili duygular, a. temenni ve emel, b. şeytanın veyahut cinnin kalbe fısıltı yapması, C. Tezekkür ve tefekkür. D. Hem, gam. E. Dert ve keder. F. Meleğin kalbi uyarması. G. Niyet eşit amaç olmak üzere yedi yahut on bir çeşittir. Mesela, insanın kalbine gelen, telaşaya sokan zorlayıcı his, hayırlı bir şeyin yapılmasını emrediyorsa ilhamdır. Zorlayıcı his, Kötü bir şeyin yapılmasını emrediyorsa vesvesedir. Korku veriyorsa şeytani fısıltıdır. His, fısıltısız telaşelendiriyorsa, mesela bütünüyle bedenin sıhhati halinde aşırı üzüntüden, aşırı sevgiden rahatsızlık ve telaşeye sokuyorsa, bunun adı kederdir. Rahatsızlık ve telaşe olmaksızın zorlayıcı his, mübah şeylerin yapılmasının, yahut terk edilmesinin planlanması, programlanması hakkında ise his ve fısıltının adı temenni ve emeldir. Şerde ise ve kalbe korku veriyorsa, sinir sisteminde bir hastalığın eseri, yahut da şeytandan cinden bir fısıltı da olabilir. Korku veren aynı his ve meleğin uyarması, ahireti hatırlatsa, hayırlı işlerin sevabını akla getirse, işlenen şerlerin sonuç itibarıyla azabını, cehennemi görürcesine akla getirirse bu his ve duyuların adı tezekkür ve tefekkürdür. Günlük iyaşenin temin edilmesi, çalışmanın planlanması, programlanması gibi şeylerde rahatsızlık ve telaşeye sokan zorlayıcı hissin adı hem gamdır. Yine burada bir fırsatın kaçırılması hakkında gelen hissin adı elem, şeytani fısıltıların adı da kederdir. Gelen ilham Yahut vesvese, yahut fısıltı fiilin yapılışını düşünür, canlandırır, programlayıp yapılışına rahatlıkla karar verirse bu niyet ve amaçtır. Buna azmi musammem ismi de verilir. Hayırlısında hayırlı mükafat, şerlisinde ceza gerçekleşir. Yukarıdaki hadisi şerifin birinci şıkkı innemel a'malu niyati. her bir amel aynı amelin niyeti sebebiyle suretlenir ve husul bulur niyet ve amacın hakkındadır. His ve fısıltı, sahibini telaşeye sokarsa, ismi lemme, eşit hırs, hem, eşit aşırı istek ve arzudur. Fakat bununla beraber, lemme ve hemden her biri diğeri yerinde kullanılır. Mesela, اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَلٰى كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالْسَيِّئَاتِ ثُمَّ بَيِّنَ ذَٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فلم يعملها كتبه الله تعالى عنده حسنه كامله فان هم بها فعملها كتبه الله عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره وان هم بسيئه فلم يعملها كتبه الله عنده حسنه كامله فان هم بها فعملها كتبه الله تعالى سيئه واحده ولا يهلك على الله الا هالك. Gerçekte Allah tebareke ve teala tek tek iyilikleri, tek tek fenalıkları ezeli ilminde tespit etmiştir. Sonra bunu mahlukuna beyan etmiştir. Binaenaleyh bir iyilik yapmayı içtenlikle, şiddetle arzulayan, sonra onu işlemeyen kimseye kamil bir hasene yazar. Eğer içtenlikle arzuladığı iyiliği işlerse, kendisine on misli kadar, yedi yüze kadar, daha birçok katı kadar iyilik, eşit sevap yazar. İçtenlikle arzuladığı bir fenalığı işlemezse, lütfu keremiyle, nezdinde ona kamilen bir iyilik yazar. İçtenlikle arzuladığı fenalığı işlerse, bu takdirde üzerine bir günah yazar. İyiliklerden yüz çevirip, nefsini türlü masiyetin tehlikesine atandan başkası, Allah nezdinde asla helak olmaz. Yani, Kalbi hicrete muvaffak olan asla helak olmaz demektir. Hem mesela innel şeytane lemeten biibni adama ve lil melaki lemeten. Fama lemetü şeytani fei'adü bil şerr ve tekdibü bil hakki. Ve amma lemetü melaki fei'adü bil hayr ve tasdiqun bil hakki. Fe men veceda zalike felyalem ennehu min Allah felyahmidillah. Ve men veceda el ökhra فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم. Gerçekte şeytanın Adem oğluna yaklaşıp dürtmesi, bir de meleğin Adem oğluna yaklaşıp okşaması vardır. Şeytanın dürtüşüne gelince yaklaşıp şer işi akla getirmesi, hak ve gerçek olanı tekzip eşit yalanlamasıdır. Meleğin lenmesine gelince o da yaklaşıp hayır işi akla getirmesi, hak ve gerçek olanı tasdik etmesidir. Kim bunu bulursa, o Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamdetsin. Kim de öbürünü bulursa, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın buyurulmaktadır. Hadis-i şeriflerde, birinci hadiste hem lemme yerinde, ikinci hadiste lemme hem yerinde kullanılmıştır. Hadis-i şerifteki hicrete gelince Hicret, zarar gördüğü küfür diyarını bırakıp terk etmekle, Huzur ve refah bulacağı İslam diyarına göç etmektir diye tarif edilmektedir. Mekke'nin fethinden sonra bu hicret iman şartı değildir. Farz veya müstehap olabilir. Aynı zamanda farz olarak gerçek hicret Allah Subhanahu ve Taala'nın yasakladığı şeylerden kaçıştır. Buna firar ilallah da denilmektedir ve bu hicret daimidir. Hadis-i şerifte El-Muhâdirû men heceramâ neheallâhu anhu. Kâmilen muhadir o kimsedir ki, Allah'ın ondan yasakladığı şeyleri bırakır, buyurulmuştur. Bundan böyle, Allah Teala'nın rızasını amaçlayıp muradına teslim olduğu, her şeyini Allah'a havale ettiği, Allah Teala'yı her işine vekil kıldığı halde iyi dindarları, hayırlı insanları sevip seçmekle hicret etmeye başlar mürit. Derken hicret etmekle sığındığı zevatların üstad olduğuna göre nezaretinde, emsal olduğuna göre beraberinde ilk kez mürid kim olursa olsun yakın uzak, kafir, fasık ve asileri terk eder. Fasık ve zalimlerin terk edilmesi onların belalarıyla baş başa bırakılması değildir. Zira büyük imamlarımız, ahlakikum ve بأخلاقكم وخالفوهم بعمالكم Ahlakınızla Nas'ın cemaatlerine karışın. Amelinizle onlara muhalefet edin. Mealindeki hadisle istidlal ederek dediler ki, Hoşgörü ve olgunluğunuzla herkesle düşüp kalkın. Doğru ve dürüst alışveriş yapın. Böylece gaflette olan insanların arkadaşlığını yapın. Olur ki onları yola getirirsiniz. Fakat farz ve vacip amelinizden asla taviz vermeyin. Adet etmiş olduğunuz ibadetleri, Onların ihtilatında terk etmeyin. İkinci kez, kötü bütün davranışlardan, istek ve arzulardan teberri eder. Üçüncü kez, güzel duygu ve hareketlere nakil olunur. Dördüncü kez, Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmeye dikilip, örf ve adetten sıyrılarak tekleşir. Beşinci kez, seçilen yolda durup sebat eder. Altıncı kez, masivadan ayrılıp, Allah Teala'ya yakın olmaya çalışır. Yedinci kez, münacat, eşit, dua ve yalvarışa devam eder. Sekizinci kez, ruh ve kalbini özleştirir. Derken, sekiz kez hicret eder. İşte bunlardan sonra, Allah Teala kuluna minnet ederek, mükafat olarak, hidayet ve uyarıcı marifeti ihsan eder. Nitekim, Ye اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهِ يَجْعَلْ ankum عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظ۪يمِ Ey iman edenler! Eğer Allah Teala'dan korkup emirlerinin gereğini yerine getirip yasaklarından sakınırsanız, Allah da size hak batıl arasına ayırt edici bir marifeti verecektir. Suçlarınızı örtecektir ve sizi bağışlayacaktır. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Mealindeki ayeti i kerimede,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 ve Allah Teala'nın dinine sarılır. Allah Teala'nın rızasına bel bağlar. Rızasını amaçlar ve şeytanın tuzağından kurtulur. Görülmez mi ayeti kerimede: "Eşeytanu ye'idukumul fakra ve ye'murukum bil fakhşa'a vallahu ye'idukum mağfireten minhu ve fadla." Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Cimriliği size emreder. Allah ise fazlı kereminden size mağfireti eder. Buyurulmaktadır.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 İlmin faydalı olabilmesi için tağutu inkar, Allah Teala'ya içtenlikle iman etmek gerekir. Allah Teala da "Vellezine ctebuttu taguta ay ya'buduha ve anabu ila Allahih lehumul busra febesşir <gülüyor> ibadellezine yestemi'unel ve ulaikehüm ulul Gerçek müminler onlardır ki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 Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar kendileri saf ve üstün zeka sahipleridir. Buyurarak, tağut'a icabet etmeyenleri hidayete erdireceğini müjdelemektedir. Tağut, her insanın kendi nefsidir. Şeytana da, zalim hükümdara da, hasılı insanı Allah subhanehu ve teala'nın yolundan alıkoyan her şeye tağut denilmektedir. takvayla hicreti gerçekleşen zatın ilmi çoğaldıkça Allah Subhanahu ve Taala'nın ahirette vereceği azabı cehennemin ateşini gözle görürcesine tefekkür eder. Eşit düşünür, ondan korkar ve bu korku onu taguttan uzaklaştırır. Taguttan uzak kalması nispetinde Allah Taala'nın cennette vereceği nimetleri sever, ona meyleder. Bu meyli yani sevgisi çoğaldığı nispetle Allah Teala'ya daha çok ibadet eder. Zikre ehemmiyet verir. 24 saatte 1 saatte olsa, vakit buldukça bütün sinir sistemini Allah Subhanahu ve Taala'nın Zat-ı Şerif'ine yöneltir. Tağut veya tağutun istek ve arzuları akla geldikçe, La ilahe illallah, kelimeyi i tayyibesini zikreder. Ve La harfiyle bu istek ve arzuların nefini amaçlar, yani niyet eder. Kutsi hadiste Allah Azze ve Celle La ilahe illallahü hisni Femen dekala hisni Fekad emine min azabi La ilahe illallah kelimesi benim kalamdır. Kim benim kalama girerse azabımdan güven almıştır demektir buyurur. Takvayla hicreti gerçekleşen saf ve üstün zeka sahibi bir alim bu sebeple kal'a gibi koruyucusunun sadece kelimeyi tevhid yani la ilahe illallah olduğuna içtenlikle inanır. Ve bu alemde güven altına girmesinin ve belalardan salim kalmasının sebeplerini yaratan ve yürütenin sadece Allah Azze ve Celle olduğuna yani tevhide kanaat eder. Zira Allah Teala öyledir ki O her şeyi daimi ve sürekli yaratmaktadır ve her şeyi hedef ve maksatlarına eşit yaşamasının sebeplerine iletmektedir. Binaenaleyh Hakkıyla mutlak güven veren mümin allah Teala'dır. Tağut ve istek ve arzularının sureti dimağdan silindiği nispette akıl bulanıklıklardan saflaşır. Zekası saflaştığı nispette de Kur'an'dan, hadisten dini müeyyideleri iyiden iyiye anlamaya başlar. Ameline mukabil allah Teala da fazlu kereminden has kullarına beğenip seçtiği doğru yolda gitmeyi ilham eder. Bu saflaşmaya ulaşabilmek için her Müslüman iç duygularını araştırmalıdır. Hayalinde gelip geçen konuşmaları araştırmalıdır. Nefsinin günah işleme arzularını kestirmelidir. Ta ki hicreti gerçekleşmiş olsun, takvaya alışsın ve zekası saflaşsın. İyice bilmelidir ki, nefs bir taraf, şeytan bir taraf, gerek dahili, gerek harici imkanlarla insanı allah Teala'nın yolundan saptırmaya çalışırlar. Her halükarda mü'min iç duyguları kendisini masiyete davet ettiği zaman kendini dizginlemeye çalışır. Tabii olarak her insanın içinde her bir günaha zorlayıcı hisler vardır. Bu hisleri dizginlemeye, faaliyete geçmesini engellemeye mücahade ismi de verilmektedir. Hadis-i şerifte El-mucahidu mencahede nefsehu fillahi Gerçek mucahit eşit cengaver, allah Teala'nın emri için kendi nefsiyle çarpışandır buyurulmaktadır. Ve geçen ayeti kelimelerdeki kerimelerdeki müjdeler de bunlaradır. Ulul elbab Küfürden tevhidle, fısktan ibadetle, masiyetten taatle, riyadan ihlasla, nifaktan sıdıkla, gafletten zikirle arınmakla, Nefislerinin hevasından temizlenmiş saf ve üstün zeka sahipleridir. Akılları kendilerini kayt ve kelepçe gibi hududu aşmaktan zapt eder. Zapt etti ise, şeytan yerine melek sinir sistemini ele geçirip hükümran olur. Yani sinir sistemlerini ele geçirir ve hayırlı şeyleri ilham eder. Meleğin ilham ettiği hayırlı şeylerin yapılması nispetinde de, Şeytanın vermiş olduğu vesveseler zeval bulur. Hadis-i şerifte: "İze dehalar raculü beytehu ev awa ila firashihi ibtedarahu melekun ve şeytanun. Yequlu'l meleku iftah bi hayrin ve yequlu'ş şeytanu iftah bi şerrin. Fe in zekera Allahu taala şeytana ve dalla yekla'uhu. Ve min manamihi, الحمد الله الذي رد ننفس إّ بعد موتها ولم يمتدها في منامها الحمد الله الذي يمسك السمااوات السب أن تقى على الأرض إلا بذني فإن خ من فياشه فمات كان şehدا وإنقام وصل صلا في فَضائلة bir adam evine yahut yatağına gelmek istediği zaman bir melek bir şeytan süratle ona koşarlar melek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 Yerin üzerine düşmekten tutan Allah'a hamdolsun derse yatağında yahut evinde ölürse şehit olur ve eğer kalkıp namaz kılarsa faziletlere kavuşur buyurulmaktadır. Bundan böyle sufiler dediler ki gerçek ilim ve zikirden başkasıyla insan Allah Teala'nın huzuruna ulaşamaz. Kimisi Allah lafsayı celalinin tekrarlanmasını, kimisi la ilahe illallah Lafsının tekrarlanmasını tavsiye etmektedir. En üstün zikir, dil ve kalple birlikte olduğunda ittifak ettiler. Şu kadarki nakşibendiler, başlangıçta huzuru tahsil etmek için mücerred kalbi zikri tercih ettiler. Başlangıçta hayali zikrin, nihayette hakikate dönüştüğünü uzun tecrübelerle tespit ettiler. Bilahare onlar da sair tarikat erbapları gibi tehlili lisaniyi yani